Radyo tiyatrosu Bir sayfaya macerası Yazan Goldoni Radyo uygulayan Bülent Yolu, Mikrofona koyan Atilla Elden. Oynayan sanatçılar Flora Melih Dikmen Biricit Birten Gizer Maria Öznur Sile Sabina Hamdiye Denizli Leonar Tunç Gener diğer Alp Özkayaş Philip Cemalettin Özel Bicher. Garson Bülent Yolu. Rafael Adnan Altıner. Ferdinand Cemal Engindeniz. Efendiniz köyde mi Bridget. Efendim Paris'te. Hanfendi ise burada keyif ediyor. ...kocası şehirde çalışmakla, karısı da köyde para harcamakla, eğlenmekle meşgul. Biz uşaklara ve hizmetçilere de çalışmak düşüyor. Biliyor musunuz burada gösteriş yapan madame Camilla diye biri var. Kendisini tanımayan işte de bakkal karısı olduğunu tahmin etmez. <gülüyor> Hem de ne gösteriş, ona Montero valisi adını taktılar. Ha sahip biricik. Bu sene yaz onunla beraber geçirmeye gelen o genç kız kimin nesidir? Yeğeni. Dünyada hiçbir şeyi olmayan, fakir, zavallı bir kızcağızdır. Üzerinde ne varsa hepsini hanımım verdi. Kocasına bir de bu masrafı yüklemenin manası var mı? Doğrusu yeğenini köye niye getirdiğini bir türlü anlayamadım. Hanımım Madam Kostanza gerçi gençtir. Fakat bugün köyümüzde ondan daha gençleri var. Gençlik neredeyse herkes orada. O da aşağı kalmamak için kendisine 16 yaşında bir yeğen buldu. Şimdi anladın mı sebebin ne olduğunu? Doğru çok garip bir yerde yaşıyoruz. Bu köyde olan bitenden bahsetmek isteyen olsa cilt cilt kitap yazılır. Madam Sabine altmış yaşını aşmış olmasına rağmen... ...gençlerin hala etrafında dolaştığını iddia edip duruyor. <gülüyor> Monsieur Ferdinand da onu öyle pohpohluyor ki... ...gören de aşkından ölüyor sanır. Fakat işin esasına bakarsak... ...Ferdinand onu adam akıllı soyuyor. Ha, Biricit aklıma gelmişken sorayım. Şu herkesin ağzındaki yeni dedikoduyu duydun mu? Monsieur Pierre'in madam Maria'nın aşık olduğunu. Ah, çok rica ederim Monsieur Ruffet. Siz beni ne sanıyorsunuz? Ben öyle herkesin arkasından dedikodu yapacak bir kadın mıyım ki... ...sorduğunuzu bileyim... E, yalnız arabada gelirken aralarında bir takım sözler geçtiğinden bahsediyorlar. Arabacı duymuş ama fazla dinleyememiş. Çünkü konuşmalarına pencereyi kapatarak devam etmişler. Anlıyorum. Eh, artık gisem iyi olur Müsur Rafael hanımım beni merak eder. E, Biricik e, yarın yine sizi bekliyorum. Tabii yeni haberlerinizle birlikte. Kim varsa orada gelsin. Kimse yok mu? Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Nedir bu rezalet? Bir hizmetçi çağırmak için insan nefes mi tüketmeli? Aa, affedersiniz. İçeride yemek pişiriyordum da. Bana bir sütlü kahve pişirin. Yalnız bir saat gelecekse hiç pişirme. Anladın mı? Aa, emredersiniz. Aa, suratsız ne olacak? Kadınların parasını dolandıran asalak. Ee, Filip iyi adam. Hoş adam ...hizmetçileri nasıl muamele edileceğini hiç bilmiyor. Şunlara bak. Bir saattir Çağsan Mazla binbir cilveyle geliyorlar. Hizmetçi değil de sanki evin kızı. Ah, şöyle ayaklarımı uzatayım da rahat edeyim bari. Oh, dünya varmış. Her şeye rağmen burada kumar meselesi de fena değil. <gülüyor> Bu kadar aptal zengin arasında iyi para kazandım doğrusu. Hey, bana bakın. Kahve hala pişmedi mi? Ne rezalet bu böyle, ne rezalet! Aziz dostum, lütfen bağırmayın. Aa, siz hizmetçilerinizi böyle şımartırsanız olacağı bu. Bana mükemmel hizmet ediyorlar, hiç bağırmıyorum. Ben kendim için söylemiyorum. Fakat evinizde başka misafirler de var. Hizmetçilerinizden onlar da şikayetçi. Bakın dostum, uşakların parasını ben veriyorum. Memnun olmayan evimden çıkar gider. Peki... Siz sabah kahvenizi içtiniz mi? Hayır. Neden içmiyorsunuz? Keyfimi bekliyorum. Canım istediği zaman içerim. Ha, ben kendi hesabıma memnuniyetle içerim. Buyurun için. Hey, hey, baksanıza. Şu kahveyi bugün içebilecek miyim? Yoksa gidip başka bir yerde mi içeyim ha? ha canım. Getirmiyorlar ki birader. Sabırlı olun. Öyle ziyafet veriliyor. Sofrada on veya on iki kişi olacağız. Uçaklar her şeyi bir anda hazırlayamazlar ya. Anlaşılan bu sabah hiçbir şeyde hayır yok. Eh bari ben gideyim. Nereye? Kahveyi başka yerde içmeye. Aziz dostum laf aramızda ama siz biraz pis boğazsınız. Bir de rahatsızdır. Akşamları hemen hemen hiçbir şey yiyemiyorum. Olabilir. Ama dün mesele Leonardo'nun verdiği akşam ziyafetinde... ...hiç de yememezlik etmiyordur. Ha, dün akşamki bir tesadüftü dostum. Sizin yediklerinizi ben yeseydim... ...üç gün periz ederdim. Ha işte kahvem geldi. E, siz şimdi dışarı çıkmıyor muydunuz? E, Buyrun, siz alakoymayayım. <gülüyor> Kahvenizi ben içerim. Darıldınız mı söylediklerime? Hayır, darılmadım. <gülüyor> Hakikaten naziksiniz meslefinir. Biz iyi dostuz. Kızmanızı istemiyorum. E, bunu ben içerim. Pekala. <gülüyor> Öyleyse buraya gelin de sizinle iki el piket oynayalım. Oo, sabahın bu saatinde mi? Evet, şimdi hazır kimse yokken. Ee, azizim, camım şimdi oyun oynamak istemiyor. Hatır için iki oyun canım. Başka zaman oynarız. Şimdi dışarı çıkıp biraz dolaşmak istiyorum. Ah, başka işim yok da şu ihtiyarla vaktimi kaybedeceğim. Düşündüğüm gibi. Hiç kimse bana aldırış etmiyor bile. Herkes benimle eğleniyor, alay ediyor. Neyse, bu sene böyle olsun. Kızımı evlendirirsem bu evi kiraya verip bir daha Sayfiye'ye gelmem. Ama ama Sayfiye'ye gitmeyince de üzülürüm. Çünkü etrafımda topluluk olmazsa sıkılırım ben. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Böyle alışmışım. Kendim anlama sahip olamıyorum. Başkaları yiyip içiyor, bana da kırıntıları kalıyor. Kadar üzgünsünüz. Bu yıl sayfiyeden zevk almıyorsunuz galiba <gülüyor> Geldiğim saate ve burada oluşuma lanet ediyorum e peki ama niye? Beni rahat bırak suallerinle canımı daha çok sıkıyorsun mu muhakkak öğrenmek isterim Hanımım hiçbir zaman benden bir şey gizlememeli Hem belki size yardımcı olurum <gülüyor> Brigitte delilik ettiğimi Şimdi de bu deliliklerimin bana daha çok çektireceğini biliyorum Yoksa Mesul'e Onart'la evleneceğinize pişman Hayır, mısınız? pişman değilim Leonard beni seviyor. Ayrıca huysuz olmadığını da biliyorum. Öyleyse? Fakat Pierre'in her şeye rağmen bizimle gelmesi için ısrar ettiğime çok pişmanım. Yoksa mesele Leonard Pierre burada olduğu için mi surat asıyor? Bırak şu mesele Leonard'ı. Onu bu işe karıştırma. İyi ama Monsieur Pierre size ne yaptı? Terbiyeli bir gence benziyor. Evet işte bütün mesele de o ya. Onun o girişken, tatlı, hüzünlü hali... ...beni kendisine sırasıklam aşık etti. Nasıl olur? yeri düşünmediğinizi bana kaç kere söylememiş Siz miydiniz? Doğru onu hiç düşünmedim. Bana gösterdiği aşırı ilgiye içimden güldüm. Fakat Perşet o bir arada yaşamamız... ...o her gün her saat karşı karşıya gelmemiz... ...söylediği sözler ara sıra bazen istemeyerek bazense kasten bana dokunması... ...o iç çekişleri ha, bunlar korkunç tuzaklar... Bilmiyorum bu işin sonu ne olacak bilemiyorum bir türlü. Hı, fakat bunda sizin hiçbir kabahatiniz yok. Bütün bunlara da efendi sebep oldu. Evet doğru. İlk zamanlar Pierre'in hareketlerine karşı tam bir ilgisizlik duydum. Sonra bu ilgisizlik hoşgörülük oldu. Hoşgörülük de kara sevdaya çevrildi. Mesela Leonard'ın işiden haberi var mı? Sen miyorum. Farkına varmaması için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hı, peki ama bu işin sonu ne olacak bayan Flora? Ben de bilmiyorum. Aklıma geldikçe de tir tir titriyor. Ee, gerçi henüz evlenmiş değilsiniz. Peki ama ne yapabilirim? Nişanımı mı atayım, sözümden mi döneyim? Herkes Leonard'la evleneceğimi biliyor. Sonra ne derler bana? Ama daha beteri de var. Benim Pierre'i sevdiğim ortaya çıkacak olursa... ...herkes ne der buna? Ah, vah vah vah çok üzüldüm. Ama Müsim Pierre'in Matmazel Maria ile... ...meşgul olduğu söylenmiyor muydu? Hepsi yalan. Bana olan alakasını gizlemek için yalandan takındığı tavırlar. Demek ki Mösyö Pierre sizin kendisine olan hislerinizi biliyor. Bunu elimden geldiği kadar gizlemeye çalıştım ama farkına vardı. Ayrıca o teyzem olacak o ihtiyar deli. Ah ne kurnaz ihtiyardır o. Ateşi körüklemekten zevk alıyor. Ah susun susun geliyor. Yaşlandıkça çocuklaştı. Herkesin de kendi havasına uymasını istiyor. Ona bir şeyler söyleyelim. Mösyö Pierre'e fazla ümit vermemesini haber verelim. Hayır hayır. Allah aşkına hiçbir şey söyleme, sonra daha beter olur. Oh Allah'ım Pierre mahvıma sebep olacak. Nereye sığınacağımı şaşırdım. Nereye gitsen beni takip ediyor Bir an olsun rahat bırakmıyor Benden niye kaçıyorsunuz matmazel Flora Kaçmıyorum Kendi değil ve kendi yolumda gidiyorum Doğru Ben de sizin peşinizden gelecek kadar cüretliyim Çok iyisiniz Başka birisi olsaydı münasebesizliğimden dolayı Beni çoktan yanından konmuş olurdu Fakat siz o kadar naziksiniz ki Ne olur Flora Söylediklerime karşılık hiç olmazsa iki kelime söyleyin <gülüyor> Havalar güzel gidiyor e, Sayfiyede güzel günler geçiriyorum Benim söylediklerimle bunun hiç alakası yok e, Dün akşamki yemeğe ne dersiniz? Gösterdiğiniz nezaketin verdiği şereften başka Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor e, Bakalım bizim bugünkü öğle yemeği Dün akşamki zevkle tertiplenen ziyafetin ayarında olacak mı? Sizin de her şey zevkle tertiplenir Burada gerçek bir saadet duyuyorum Bir ben kederliyim Ama kabahatte bende Kimse de değil ...sözlerimde canlısı sıktığımı hissediyorum. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum Flora. Bana ne söylemek istiyordunuz? Söylememe müsaade ediyor musunuz? Söylenecek bir şeyse söyleyin. Sizi seviyorum. Fakat benim bu sevgim sizin huzurunuzu bozacak olursa... ...istediğiniz şekilde kendimi feda etmeye hazırım. Başkasıyla nişanlı bulunan bir genç kız bu gibi şeylere cevap veremez. Mi? Bilakis sözlü olan bir kız cevap verebilir ve açıkça cevap vermelidir. Ayak sesleri duyar gibi oldum. Evet, ziyaretçiler. İki kelimeyle bana cevap verin, ne olur? Sabina geliyor. O kadar ısrar edeceğim ki en sonunda bana cevap vermek zorunda kalacaksınız. Oh, aman Allah'ım, öyle şaşkına döndüm ki. Bu kadınları nasıl karşılayacağım bile bilmiyorum. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Fulara. Ee, haberler nasıl? Neyin var, Ferdinand? Sinirli görünüyorsun. Bir şey değil, Sabinacığım. O delikanlı ile konuştum diye mi kızdınız, yoksa kıskandınız mı? Ee, yok, Sabina. Hayır. Bütün herkese rezil oluyorum Ben buna kızıyorum Hayır sevgilim kıskanç olmayın Artık kimseyle konuşmayacağım Yemekler hazır efendim ee, Hadi dostlarım herkes yemeğe buyursun Flora bilseniz sizi ne kadar seviyorum Fakat sizse pek az seviyorsunuz Sevdiğim sevebileceğim kadar seviyorum Leonard Beni çıldırtıyorsunuz Sen yavaş ol ah, Verilmiş sözüm olmasaydı nişanlı olmasaydım Şu Leonard ne iyi olurdu Duralım serinleriz Evet fakat ya beyefendi beni arar bulamazsa Şimdi hepsi salonda kahve içmekle meşgul Kahveden sonra da oyuna başlayacaklar Şayet benim arkadaşlığım Sizi rahatsız etmiyorsa Biraz benimle kalın Sevgili Matmazel Biricid Sizin arkadaşlığınız benim için çok kıymetlidir Sizinle yarım saat kadar Baş başa kalmayı çok istiyordum Evet kabul etmek lazım ki sayfiyede güzel fırsatlar, serbest saatler, samimi görüşmeler için rahat köşeler daha kolaylıkla bulunuyor. Efendilerimiz, hanımlarımız bulmuyorlar mı? <gülüyor> Biz de bulabiliriz. Evet doğru. Şehirde bunlar gibisine kolay kolay rastlanmaz. Hanımım Flora öyle bir tesadüfle karşılaştık ki pek o kadar kolay aklından çıkmayacak. Başına bir şey mi geldi? Ha, maalesef söyleyemeyeceğim. Söylersem saçlarınız diken diken olur. Evet bir şeyler döndüğünü kabul etmek lazım. Efendim Leonard çok endişeli. Matmazel Flora ise aptala dönmüş. Sofrada onlara hizmet ettim... ...her ikisinin de bir lokma yemek yediklerini görmedim. Benim hanımımın yanında kim oturuyordu? Monsieur Pierre. Allah kahretsin bir türlü rahat vermiyor Flora'ya. Bu evin yıkılmasına sebep olacak. Aa, yoksa onunla Flora'nın arasında bir şeyler mi var? Aa, yok yok yok. Hiçbir şey yok. Matmazel Maria nereye oturmuştu peki? O da Mösyö Pierre'in diğer yanına oturmuştu. Hmm, Hayduda bak gitmiş ikisinin ortasına oturmuş. Ara sıra kendine aso o hüzünlü edasıyla... ...bayan Flora'ya birkaç söz söylüyordu... Ama ben uzakta olduğum için ne söylediklerini anlayamadım. Mesela Leonard bütün bunların farkına vardı mı? Bir defasında zannedersem vardı. Hatta şöyle temizini almak için kirli tabağı bana verirken... ...öyle bir hareket yaptı ki Matmazel Filon'un omuzuna çarparak elbisesinin kirlenmesiyle sebep oldu. Yeni elbisesi mi? Anlamam çileden çıkmıştır. Değil. Gayet soğuk karşıladı Bahse girelim ki Mösyö Pierre'e aşık ol. Ah, hadi canım neler saçmalıyorsun hiç olur mu? Mesela Anar'da verilmiş bir evlenme sözüyle herkesin bildiği bir nişan aktı var ortada. Sonra Mösyö Pierre'in Maria ile arasında bir şeyler olduğunu bilmeyen yok. Senin bu söylediğin imkansız şeyler. Aa, yanılıyorsun işte. Matmazel Maria ile Mösyö Pierre arasında hiçbir şey olmadığına eminim. Sofrada Maria Mösyö Pierre'e boyuna canını sıkacak sualler soruyor. O ise bunlara ya cevap vermiyor ya da kestirip atıyordu. Aldırış ettiği bile yoktu Maria'nın tavırlarına anladın mı? Flora'yla mı konuşuyordu devamlı? Evet. Bazen ağzı, bazen dilseyi, bazen de ayakları. Hay Allah! Im. Onun yerinde ben olsaydım çorba tabağını kafasına geçirirdim. Vay fırsatçı herif vay. Hanımımın üstün niyetinden faydalanmayı pek iyi beceriyor doğrusu. Gördünüz mü? Aralarında bir şeyler olmasaydı durup dururken bu kadar sinirlenmezdiniz değil mi? Eminim ki siz onların arasında ilişkiyi biliyorsunuz. Ah hadi... Başka şey konuşalım biraz da. Ha e, sahi Madame Sabine ne yapıyordu? Tabii genç aşığı Ferdinand'ın yanına oturmuştur. Altmışından sonra kendisini hala genç sanıyor. Korkarım başına bir iş açacak sonunda. Monsieur Ferdinand eminim ki onun bütün parasını elinden alacaktı. Madame Sabine'nin tabiriyle kendisine tatlı sözler söylüyordu. Bense Hı. hala bekarım. Hı. Ya hiç meziyetim yok ya da çok talihsizim. Matmazel bir Sahiden evlenmek ister misiniz? Ah, her genç kız gibi. E, i̇stedikten sonra? Benim bildiğim bir şey varsa o da henüz birini bulamadığımdır. Güzel değilim. Fakat çarpık olduğumu da zannetmiyorum. Herkes gibi. Hatta birçok kimseden fazla marifetliyim. Durohama, ampara, ev, eşya olarak... ...üç dört bin aşağı değil. Buna rağmen bana kimse bakmıyor. Kimse beni istemiyor. Ah, e, maalesef artık gitmem lazım. Bir yandan da size bazı şeyler söylemek isterdim. Ah, söyleyin söyleyin olur beni merak içinde bırakmayın. Ömrünüzü böyle geçirmeniz günahtır. Yoksa bana bir teklifiniz mi var? Var ama. Ha, ama ne? Bilmem hoşunuza gider mi? Ah, sizin gibi namuslu bir adama sizin gibi terbiyeli ve kibar bir erkeğe varmayacak olduktan sonra böyle kalmayı tercih eder. E, Matmazel Biricid sonra yine konuşuruz. Geceliğin korulukta bekleyeceğim. Allah'a ısmarladık gece görüşürüz. Biraz rahat edeyim dedim, Sayfiye'ye geldim ama hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Bilakis her şey canımı sıkıyor, beni rahatsız ediyor. Ben, ki aşk yüzünden ızdırap çekenlerle alay ediyordum. Şimdi onlardan beter oldum. Fakat niçin, niçinle onlarda bu kadar çabuk... ...bu kadar kolayca söz vererek evlenme anlaşmasının hazırlanmasına razı oldum? Evet, işte tam burada yanıldım. Koça, istediğimden değildi. Babamın baskısı altında yaşamaktan kurtulmak için evlenmekte acele ettim. Mademoiselle Flora! Şey... Evet, Brigitte. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Şey... Monsieur Pierre sizi görmek istiyordu o... da... Allah'ım gene niçin arıyor beni? Yetmedi mi bana çektirdiği acı? Buraya gelmek istiyor. Size söylemek istediği pek mühim bir şey varmış. Peki Brigitte, söyle gelsin. Aa. İsterseniz hasta olduğunuzu kabul edemeyeceğinizi söyleyin. Yok, hayır, hayır. Artık bu meseleyi halletmem gerekiyor. Oh, Flora, şey... ...seni görmem gerekiyordu da. Gel Pierre, oturabilirsin. Teşekkür ederim. Evet Pierre, nasıl? Dün iyi vakit geçirebildin mi bari? Dün bütün gün sizi düşünmekten, bana vereceğiniz cevabı beklemekten... Bütünümü nasıl bir punalım içinde geçtiğini bilmiyor musunuz? Yok, ben işte böyle olduğunu sanmıyorum. Maria ile çok iyi anlaştığınızı gördüm, bütün gün onunla beraber dans ettiğinizi yalan mı? Oh, Allah'ım, duyduklarım doğru mu? Flora, Flora demek demek benim Maria ile olan yakınlığımı kıskandın. Oh, ancak birbirlerini seven kimseler kıskanç olur. Yok, hayır. İşte böyle bir şey demek istemedim. Yanlış anlamayın. Hem bildiğin gibi Maria nişanlımın kız kardeşidir. Ben onu düşünerek böyle bir sual sordum Yok buna inanmıyorum Söylediklerinle düşündüklerin Hissettiklerin aynı şeyler değil Pierre sana bir şey soracağım Maria'yı nasıl buluyorsun Yani onu beğeniyor musun Bu nasıl soru Flora Ben seni seviyorum Başka kadınları düşünecek durumda olmadığımı biliyorsun Soruma cevap vermedin Pierre Evet belki güzel bir kadın ama hepsi o kadar Zengin olduğunu da biliyor musun Yüklü bir drahoması var ...şayet onunla evlenecek olursan rahat edersin. Flora, Flora böyle bir şey bana nasıl söylüyorsun? Nasıl Allah'ım nasıl? Dinle Pierre, ben Leonard'ı seviyorum. Ve ona verilmiş bir evlenme sözüm var. Belki ilk zamanlar sana karşı biraz yakınlık duydum ama... ...işte hepsi o kadar. Bunu senin sevdiğim anlamına alma sakın. Aramızdaki ilişki hiçbir zaman arkadaşlıktan ileri gitmemeli. Yanılmışım demek ki. Maalesef Pierre. Sana söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi... Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Anlıyorum. Pekala. Çok üzgünüm. Ya unutacağım ya da öleceğim. Her ne pahasına olursa olsun... ...epetiyen ayrılmamız gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Vay vay vay. Neler görüyorum. Siz ikiniz burada ha? Aman Allah'ım Leonard. Hangi gizli işler sizi Monsieur Pierre Pierre'le buraya... ...bu küçük salona çekilmeye mecbur etti sorabilir miyim sevgili inşallah? Oh felaket. Onunla görüştüğüm meseleler benden ziyade sizinle ilgili, Leonhard. Pierre Pierre'le kız kardeşiniz Maria arasında bazı sözler geçmiş olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Sonra Maria'nın da Monsieur Pierre'den hoşlandığını biliyorum. Maria bunu herkes için de gösterdi. Monsieur Pierre şayet siz razı olursanız... ...benim aracılığımla kız kardeşinizi evlenme teklif ediyor. Eyvah! Efendim? Sizin aracılığınızla mı bu teklifi yapıyor? Yok bir şey. şey şey yani yani şey demek istiyorum ki. Evet Leonard benim aracılığımla. Dünyada sizden başka bu işi yapacak kimse yok muydu? Ona bu meseleyi ben açtım. E, Monsieur Pierre bu sözlere ne diyor? Evet dostum. Bana vermeye tenezzül ediyorsanız kız kardeşinizle evlenmek istiyorum. Monsieur size cevabımı ancak bu akşam verebileceğim. E, şimdi hemen kabul etmekte ne mahsuru var? Kız kardeşimle bir kere konuşmam lazım. O muhakkak memnun olacak. Hadi gidelim Flora, gezintiye çıkmak için bizi bekliyorlar Pekala Buyurun Mösyö Philip. Hiç kimse duymadan bu odada size iki kelime söylemek istiyorum Hay hay, memnuniyetle Maria. Lütfen şu anda Monsieur Pierre'in nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Tam buldunuz. Evimde oturanların hepsinin nerede olduklarını bilemem ki. Ya Matmazel Flora? Onun da nerede olduğunu bilmiyorum. Peşinden gidemem ki. Zaten sayfiyede siz genç kızların peşini kollamak kabil mi ki? Monsieur, mesele şu. Ee, eğer ikisi de ortada yoksa... İkisi dedikleriniz kim? Mösyö Pierre'le Matmazel Maria. Ne ehemmiyeti var! Biri bir yerde öbürü de başka bir yerdedir. Ya beraberlerse? Ha Buna gelince... ...kızım senin bildiğin o hafif meşrep kızlardan değildir. Ben aksini iddia etmiyorum ki. Fakat pekala biliyorum ki... ...şimdi salondaki oyun masasında oturanların hepsi... ...bu meselelerden bahsediyorlar. Yani her ikisinin de ortadan kaybolması. Ortadan var. kaybolmak mı? Evet, ikisi de yok. Nerede oldukları da belli değil. Vay vay vay vay! Peki Mesul Leonhard ne diyor bu işe? Abim onları aramaya gitti. Bir şey görürsem, bir şeyin farkına varırsam hemen gidiyorum. Ben de geliyorum sizinle. Ha, Leonard burada işte. Monsieur Philip, bir mektup yazmama müsaade eder misiniz? Buyurun, orada kağıt, kalem, mürekkep her şey var. Baksanız, Monsieur Leonard, kızımın nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet. Nerede? Aşağıda, salonda. Peki şimdiye kadar neredeydi? Kahya'nın karısını yoklamaya gitmişti. Dün gece biraz hastalanmıştı. E kiminle gitti? Yalnız başına. Yalnız başına mı? Evet Mösyö. Mösyö Pierre onunla beraber gitmedi mi? Mösyö Pierre niye onunla gidecekmiş? Kahya'nın karısına yalnız başına gidemez mi? İşitiyor musunuz Maria? Salonda söylenenleri sen de işittin abi. Seni de tepen atmamış mıydı? Hemen de fena şeyler düşünürler. Ben onu Kahya'nın karısının yanında buldum. Yalnızdı eve kadar kendisine ben refakat ettim. Duydunuz mu Maria? Mösyö Pierre döndü mü? Döndü. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum. ...herhalde Kahya'nın karısını ziyaret etmiştir. Lütfen sözlerine dikkat edin. Ne demek? Bırakın da şu mektubu bitireyim. Paris'e mi yazıyorsun? İstediğim yere yazarım. M. Philip, sizden büyük bir ricam var. Lütfen uşaklarınızdan birini emreder misiniz... ...benim uşağımı bulsun ve hemen buraya gelmesini... ...burada bulamazsa akşam üzeri kahveye gelip... beni bulmasını söylesin. Pekala, bu işi hemen yaparım. Mademoiselle Maria... ...benim ailem ve evim hakkında... ...daha iyi düşünceler beslerseniz... ...iyi edersiniz. Yeter. Anlayana bu kadar çok bile Baksana abi Laura'nın hareket tarzından memnun musun? Evet Görünüşe bakılırsa siz ondan pek memnun değilsiniz Aksine çok memnunum Monsieur Pierre'den mi? Ondan da Sizce o adam iyi hareket ediyor mu? Monsieur Pierre namuslu ve şerefli bir erkektir Buna rağmen ben biliyorum ki herkes Hay Allah'ım Maria rahat bırak da şu mektubumu bitireyim artık Bir şey söylememe müsaade edin Sonra sizi rahatsız etmem Ne söyleyeceksin? Bir yer bana karşı meyli olduğunu herkesin içinde belli etmemiş miydi? Evet etti. İnsan onun bu hareketine nasıl inanır? Ben olsam inanırım. İnanır mısın? Of iyice canımı sıktın Maria. Size hiçbir teklifte bulundu mu? Bulundu. Bulundu mu? Evet. Bırak da artık şu mektubumu bitireyim. Bana söyleyeceğin hiçbir şey yok mu? Söyleyeceğim söyleyeceğim. Yalnız bırak da şu mektubu bitireyim önce. Peki, peki bitirin bakalım. Ne inanacağıymış şaşırdım. Yanılmış olmam da mümkün. Belki. Belki kıskançlık bana olayları yanlış gösteriyor. Möşe Pierre seninle ne zaman görüştü? sana biraz. Hay çenesi tutula kız hay. Uydurma bir mektup yazabilmek için iyi düşünmek lazım. Evet evet işte fena olmadığı işimi görecek. Yeter ki her şey iyi gitsin bir falsa olmasın. Beyefendi salondaki oyun bitti. Misafirler köye inip kafeteryaya kadar yürümek istiyorlar. Sizin de yürüyüp yürüyemeyeceğinizi soruyorlar Kendilerine davetlerine memnuniyetle iştirak edeceğimi bilirin. Peki efendim ee, Peki yani bana bir şey söylemeyecek misin? Bu akşam seninle konuşacağım Hiç olmazsa neymiş onu söyleyeyim Şimdi bunun sırası da değil yeri de Peki ama ben yerimde duramıyorum oh Maria, Dünyanın en sabırsız kadınısın <Gülüyor> şey sana bir şey soracağım. Buyurun Matmazel Maria. Bugün öğleden sonra hanımın neredeydi? Ee, bilmiyorum, dikkat etmedim. Kahya'nın karısının sıhhati nasıl iyileşti mi bari? Kahya'nın karısı mı? Ee, i̇yidir zannederim. Dün gece nöbeti tutmadı mı? Aa, nöbeti mi? Bugün öğle yemeğini hazırlamak için mutfakta o da bana yardım etti. Siz diğerleriyle kafeteryaya gitmeyecek misiniz Mademoiselle Maria? Ee, Mademoiselle Flora ile Monsieur Pierre beraber mi döndüler? Ah, ne bileyim ben bana böyle şeyler sormayın. Hanımım namuslu ve kibar bir kadındır. Şayet burada münasebetsiz gençler varsa bu yüzden aklı başında ve iyi kalpli insanlara kabahat yüklenemez. Hem sizin bu tip suallerinize cevap vermeye mecbur değilim. Gitmek istiyorsanız aşağıdaki bekleyenlere haber vereyim. <gülüyor> e, son bir kahve lütfen. Peki efendim. Bir bardak su. Emredersiniz bir efendim. Bir turunç suyu. Peki efendim getiriyorum şimdi. Bir sütlü kahve lütfen. Evet bir sütlü kahve. Şekersiz bir kahve. Peki efendim. Bana su içine biraz turunç suyu da koyun. Emredersiniz efendim getiriyorum Bana bir bardak şimdi. malta şarabı. Evet bir bardak malta şarabı. Evet getiriyorum. Abimin bana söyleyeceklerini bildiğiniz halde... ...bunu bana bizzat söylemek <gülüyor> noktasında bulunur <gülüyor> musunuz Pierre? Mazur görüm bu vazife ona düşer benim hakkım yok. Beni sevseydiniz biraz daha anlayışlı olurdunuz Neniz var matmazel Flora Biraz sinirli gibisiniz Bu kafetereye gelinmez Şimdi bir kahve için bizi yarım saat bekletecekler <gülüyor> Sabretmek lazım Duymadınız mı on kişiyiz Her birimizde başka başka şeyler istedik Sabredelim bakalım O kadar sabretin ki neredeyse bayılıcıyım İşittiniz mi? Prenses Flora kendisine değer hizmet edilmesini istiyor Aa, İki körek getirmelerini isteyecektim unuttum Bu saatte karınız mı çıktı? <gülüyor> Elbette kahvaltı etmedim ki bana bir şey söylemeyecek misiniz madem Sabine? Ne söylememi istiyorsunuz? Bir şeyler anlatın. Anlatacak bir şey gelmiyor şu anda aklıma. Fakat hava biraz soğumaya başladı. Kendimi üşütmek istemem. Vah vah vah! Başınızı örtün. Başörtünüz yok mu? Yok. Üşüt şemsiyeyi tutar mısınız Ferdinand'cığım? Vay başıma gelenler. Ben burada yarım saat elimde şu şemsiyeyle mi duracağım? Sevdikten sonra... Hiçbir şey rahatsız etmez, yük olmaz. Aa, demek siz beni sevmiyorsunuz. Niye? E çünkü önemli bir bahçte bulunmak size ağır geliyor. Hala mi bana işkence ediyorsunuz? E, ya bağışlarsınız ya sizi bırakırım. Aa, çok şükür garson siparişleri getirdi. Ee, kahve benimdi. E buyurun efendim. E, şerbet benim. Evet şerbet. Arlanmıyorum. E, buyurun hanımefendi. E, buyurun hanımefendi. E, baksana limonata da buraya. Kahve. E, evet. E, suyu bana. E, kahve aptallar, ben şekersiz istememiştim. E, şu şaramı içmek nasip olmayacak mı bana? Ha? Evet efendim, şimdi geliyor. Baksana delikanlı, herkesin işi bittiyse... ...sizden istediğim şu turun suyunu almak şerefine nail olabilir mi? Hemen efendim, hemen geliyor. Efendim, bir dakika sizinle görüşebilir miyim? Geliyorum. E, bir dakika, müsaadenizle. Nereye gidiyorsunuz? E, şimdi geliyorum efendim. Beni seviyor. Evet, evet seviyor. Ve kıskandırmak için bin bir nispet yapıyor. Öf be! Vallahi Flora az kaldı sıkıntıdan patlayacaktım. Teyzemle alay etmek cesaretini göstermenize hayret ediyorum. Evet ihtiyardır ama iyi bir kadındır. Anlaşıldı. Benim çektiklerimden siz de bir şey anlamıyorsunuz. Bari benim sevgili Sabinam'ın yanına gideyim. Yüzünüze bakmamalıyım. Siz bunu hak ettiniz. Ama kalbim razı olmuyor. Evet, mektubu tekrar yazacak birisini bu. veya en iyisi sen kendi yaz. Ama dikkat yazını kimse tanımasın. Mümkün olduğu kadar değiştir yazını. ...mühürledikten sonra zarfın üzerini bana hitaben yaz. Sonra M. Filip'in evinde toplantı başladığı sırada... ...sanki Paris'ten hususi surette gönderilmiş bir mektup gibi bana getir. Birini bul, yapacağı rolü iyice belli. Sen de mektubun içindeki yazıya göre hareket et. Şunu aklından çıkarma. Bu mesele benim için çok mühim. En ufak bir hatayı affetmem ona göre. İstediğinizi harfi harfine yerine getireceğim efendim. Oh, oyun çok uzadı. Artık daha mülüm kalmadı. Diğerim Maria ile evlenmeye karar vermesini kabul ediyorum ve memnunum. Fakat bunu gözümle görmeye gönlüm razı olmuyor bir türlü. İşte geldim. Ne o? Seni çok heyecanlı görüyorum Flora. Bu hava beni çok rahatsız ediyor. E, i̇sterseniz eve dönelim. Evet, gidelim. Ee, müsaade edin de ben önden gideyim. Ee, biliyorsunuz ya gözlerim eskiden beri zayıftı. Evet, gidelim. Gidelim de yapacağım bağıştan bahsedelim sevgilim. Çabuk tutun, lambaları hazırlayın. Geldiklerini şimdi pencereden gördüm. Ah, Rafael de gelir inşallah. Sayfiyenin bitmesine yedi, sekiz gün kaldı. Birçok evlenmeler arasında herkesinkinden önce benimki yapılsa çok hoş olurdu. Ah, hele şükür. Epey yoruldum. Ferdinand... Ferdinand neredesin Ferdinand Buradayım güzelim buradayım He, Buyurun böyle sandalyeler burada ee, Bana sandalye kalmadı ama Hemen getireyim efendim Aa, Evet Allah rızası için Bana da bir sandalye getirin He, İşte buyurun, ee, buyurun efendim. Aa, Bir dahaki yıla evimin efendisi Ben olmak istiyorum Abi ne olursun Yalnız bir tek kelime söyle of, Meraktan ölüyorum Anlaşıldı kurtlar içini kemiriyor söyleyeyim bakalım ne diyeceksiniz? İki kelimeyle hepsini anlatayım Monsieur Pierre seninle evlenmek istiyor Sahi mi? Şimdi karar vermek sana düşer Bana kalırsa sen memnun olduktan sonra ben haydaydı memnunum Monsieur Pierre biraz buraya gelir misiniz? Hay hay Kız kardeşim evlenme teklifinizi kabul etmeye hazırdır Pekala Pekala mı? Pekaladan başka söz bilmiyor musunuz siz? Mademoiselle ne söylememi isterdiniz? Oh, sizi bir türlü anlayamıyorum. Kızgın mısınız, neşeli misiniz hiç belli değil. Beni olduğum gibi kabul edin. Monsieur Philippe, Monsieur Ferdinand. Müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. E, buyurun, dinliyorum. Rica ederiz. Monsieur Pierre ile kardeşim Mademoiselle Maria arasındaki karşılıklı evlenme vaadine lütfen şahit olun. Oh, oldu. Bravo, çok güzel. Memnun oldum. Gördünüz mü Ferdinand? Bu iş böyle olur. Evvela bağış. Sonra biz de böyle yaparız. Saygı değer Sabineciğim. Allah kahretsin şu senin bağışı. Ee, şimdi verilen söz yazılı olarak hemen tanzim edilecek. Sizler de imzalarınızı altına koyarsınız. Pekala kabul. Benim yazmamı arzu ederseniz memnun olurum. Şimdiye kadar birçok evlenme vaadini tanzim ettiğim için... ...bu işi iyi beceririm. <gülüyor> memnun oluruz. Evet evet siz yazın. <gülüyor> ee, ya siz Pierre bir şey söylemiyor musunuz? Hepsi kabul. Daha başka ne söyleyeyim? Adeta bir mecburiyet karşısında bu işe girmişe benziyorsunuz. Bilakis... Bu işi yapmaya mecbur Beyefendi beyefendi. Ne var Rafael ne bu telaşın bir şey mi oldu Paris'ten özel surette gelen bir adam acele bu mektubu size getirmiş Ver bakayım Mösyö hmm, Michel'den Aziz dostumuzdan demek E ne diyor Pek aziz dostum Sizi haberdar etmek için acele yazıyorum ve özel bir adam yolluyorum Amcanız Mösyö Bernard ölmek üzere Göğsündeki hastalık onu üç gün içinde bu hale düşürdü Hekimler son saatlerini yaşadığını söylüyorlar İşlerinizle ilgilenmesi için noteri çağırdı... ...hemen gelmenizi tavsiye ederim... ...dostunuz Michel Renaud... Ben de size tavsiye ederim... ...bir dakika burada durmayın... ...amcanızın yarım milyon frankın üzerinde... ...serveti olduğunu duymuştum... Evet evet hemen ben de geliyorum... Dostlarım sizleri bıraktığımdan dolayı mütesirim... ...herhalde M.Pierre de bizimle gelecektir... Rafael hemen arabayı hazırlayın... Emre ...dört atı da bağlasınlar... ...Paris'e gidiyoruz... ...dört kişiyiz... ...bavulları hazırlamaya hacet yok... Emre dersiniz efendim. Rafael. Efendim. Gidiyor musunuz? Evet ama sonra yine geleceğim. Ah ümid ederim beni unutmazsınız. Ha, merak etme seni hep düşüneceğim. Ah, zavallı ben. Her şey olup bitmek üzereyken bu aksilik çıktı. Paris'e varır varmaz yazmayı unutmayın. Dönerseniz sizi burada bekliyoruz. Dönmezseniz zaten biz de yakında geleceğiz. Vakit kaybetmeyelim. Mademoiselle Flora, bu olup bittiden dolayı beni affedin. Hoşçakalın, yakında Paris'te görüşürüz. Evet hayatım, güle güle. Peki, sözün yazılı olarak tanzim edilmesini beklemeyecek misiniz? Şey, evet evet, bekleyeceğiz abi. Aa, işte buradayım. Yazı hazır. Aa, ne o, gidiyor musunuz? Yazı bitti mi? Ee, i̇şte bitti. Affedersiniz, Paris'te bu yapılamaz mıydı? Bir noter huzurunda da tanzim edilmesi daha iyi olmaz mı? İyi ama, her şey hazır. Ama okumam imzalamam lazım. Leonard size tavsiye ederim zaman kaybetmeyin. Hemen hareket etmek çok daha iyi olur. Ben de sizinle geliyorum. Sizden ayrılmayacağım. Doğru söylüyorsunuz. Gidelim. E, Paris'te de hallederiz bu işi. Oh, biraz ferahladım. Bu arada belki bir şeyler yapabilirim. Hepiniz hoşçakalın. İyi yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Mösyö Filip misafirperverliğinize teşekkür ederim. Güle güle Paris'te görüşürüz. Flora beni affedin ne olur. Pierre. Neniz var kuzum? Sanki ağlayacak gibisiniz. Yok bir şeyim var ya. Pekala öyleyse gidelim. Madame Sabina. Ne istiyorsun Ferdinand? Alın size bir hediye veriyorum. Nedir verdiğiniz? Bir evlenme tahidi. Benim için mi yoksa? Hı, doğrusun isterseniz sizin değil. Çünkü sizin de bağışın da bulunması şart. Ama bu terbiyesizlik. Bıktım usandım epey paramı aldınız. O kadarla da yetinmeniz icap ederdi. Nankör o koca Koca karı öfkelendi. Ağaçta suya düştü. Benim için de komediya sona erdi böylece. Beyefendi akşam yemeğine ne hazırlamamı arzu ederler? Sofrayı kaç kişilik hazırlayayım? Sadece iki kişilik Brigitte. Bu akşam kızımla karşılıklı sakin bir yemek yemek istiyorum. Çoktandır hasret kalmıştım sessizliğe. Böylelikle bu işte oldu. Oh, i̇yi bir son. Pierre ile Maria, ben de Leonard la. İşte bir sayfiye macerasının sonu. Bülent Yuluğun, Goldoni'nin bir eserinden radyoya uyguladığı Bir Sayfaya macera adlı oyunumuzu dinlediniz. Mikrofona koyan Atilla Eldem, oynayan sanatçılar Flora Meriç Dikmen, Biricit Birten Gizer, Maria Öznur Sile, Sabina Hamdiye Denizli, Leonard Tunç Gener, Pierre Alp Özkayaş, Philip Cemalettin Özelbiçer, Garson Bülent Yolu, Rafael Adnan Altıneş, Ferdinand Cemal Engindeniz,